Allahue ve sellem. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihi Allah fe la mudille ve men yudlil fe la hadiye le. Ve neşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد في عباد الله اتقوا الله واعطوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله ve ehlikum nara, ve kuduhen nasu vel hicara, viddet lil kafirin. Sadakallahu'l-azim. Ve kâle Allah-u Teala fi âyetin uhra, estağfirullah, innemâ emvalukum ve evladukum fitne. İlâ âkhiril âyâh, sadakallahu'l-azim. Ve kâle Resulullah, fîmâ kal, evkemâ kal, küllüküm râin ve küllüküm mes'ûlun an râiyetihî. Sadaka Resulullah. Sevgili kardeşler, okumuş olduğum iki ayet ve bir hadiste mal olarak şöyle buyruluyor. Birinci okuduğum ayette, Tahrim Suresi 6. ayet, Ey iman edenler, kendinizi ve ehlinizi, çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun. Onun yakıtı insanlar ve taşlardır. İkinci okuduğum Tegâmün Suresi 15. ayette ise mal olarak mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir fitnedir der. Fitne tabi imtihan vesilesi anlamında değerlendirilir. Okumuş olduğum yine Buhari ve Müslümin rivayet ettiği hadiste ise hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz, mesulsünüz buyurulur. Evet, hepimizin ya evlatları ya kardeşleri söz konusudur veya gençlerin ileride büyük ihtimalle evlatları da olabilecektir. Nesiller böyle ürüyor ve hayatın devri daim olması söz konusu. Küçükler büyüyor, büyükler yaşlanıyor ve derken Bazen yaşlanmadan bile ölü veriyor. Gençler onların yerini alıyor. Ama öyle bir zamandan geçiyoruz ki her geçen gün geçmiş günleri aratıyor. Bir 20 sene önce, 10 sene önceki hayat, yaşayış, ahlaki noktada, inanç noktasında, özellikle gençlerin, çocukların babalarına, diğer büyüklerine karşı tavırları konusunda daha bir problemli olmaya devam ediyor. Bilmiyorum bu nesillerin çocukları ve torunları nasıl bir hayata gözlerini açacaklar? Kıblenin istikametini bilemeyen insanların çocukları nasıl azgınlaşacaklar? Bizim gençliğimizde hiç duymazdık biz. İşte eşini kesen, ee, evladını doğrayan, yok ihtiyarlara e, bile saldıran, e, üç yaşındaki bebeğe göz koyan, e, insanları hiç duymazdık, görmezdik, işitmezdik. E, yarınki nesiller daha neleri duyacak, görecek bu gidişle e, onun e, hesabını yapmak bile zor. Evet. Tabii biz öncelikle kendimizden ve çocuklarımızdan sorumlu olduğumuz kişilerden ve e, emri bil maruf yapabileceğimiz çevremizden sorumluyuz. Kendimizi kurtarmanın yolu çocuklarımızı, e, neslimizi e, ve çevremizi e, Allah'a davet etmek, onları kurtarmaya çalışmakla ancak mümkün olacak. Çocukların İnancı, ahlakı, karakteri okullarda değil evlerde verilir. Çünkü çocuğun karakteri psikologların tümünün aşağı yukarı ittifak ettiği şekilde 6 yaşında kemikleşir. Ondan sonra çok az değişiklikler olur. İşte o yaş dilimleri de ailede anne babasının gözetiminde oluşur okulda bile bu yüzden e, problemli çocuklara sen hiç aile eğitiminden geçmedin mi, aile terbiyesi almadın mı denilir. Öz olarak inançların e, karakter eğitiminin aile kurumunda e, en uygun şekilde verilmesi beklenir. Zaten Allah da e, emanet olarak çocukları çocuğun annesine, babasına e, atfederek I, o sorumluluğu onlara yüklemiştir I, Allah Resulü'nün de hepinizin bildiğini zannettiğim meşhur hadisinde I, her doğan çocuk İslam fıtratıyla doğar sonra anne ve babası onu I, Hristiyansa hıristiyanlaştırır mecusi ise mecusileştirir, bir başka rivayette ise müşrikse müşrik yapar der Ama Müslüman yapar demez zaten çocuklar, İslam fıtratı üzere doğmuştur. Anne babaya atfedilir. Bugün ise anne babayla birlikte eğitim kurumu ve çevreye de atfedilme söz konusudur. Ama unutmayalım ki eğitim kurumunu seçmek, çevreyi oluşturmak yine anne babanın elinde olan bir husustur. Dolayısıyla iş yine anne babada düğümlenmektedir. Ee, anne baba olmak sadece çocuk dünyaya getirmek demek değil, esas ondan sonrası e, önemlidir. Annenin kıymeti, babanın ehemmiyeti çocuk dünyaya getirmekten öte bir insan yetiştirmek, onu topluma faydalı, hayırlı bir e, nesil olarak takdim etmek, kendisinden daha hayırlı e, insanlara zemin hazırlamak şeklinde değerlendirilir. Yoksa kafirler de, canavarlar da e, neslini üretmek için e, doğuruyorlar, yavruluyorlar. Ama e, canavar ve hayvanlar filan dedim, e, nice insanlar var ki tavuk kadar bile olamıyorlar. Tavuk veya ona benzeyen kedi, diğer hayvanları gözlemişsinizdir. Yavruladığında yavrusuna zarar vereceğini düşündüğü, tahmin ettiği kimseye karşı kendi hayatını bile çok rahatlıkla feda edecek şekilde aslanlaşır. Ee, bir insan zarar verecek olduğunu zannediyorsa onun üzerine e, en zarar verecek şekilde e, atlar. Feda etmeye hazırdır kendisini. Niye? Yavrusunu zarardan düşmandan korumak için ve nice babalar anneler evlatlarını zarardan korumak için bırakın fedakarlığı zarar vereceklere kendisi teslim ediyor onlarla işbirliği yapıyor çocuğunun Allah'ın tertemiz emaneti olarak verilen şeklini yapısını fıtratını bozmak için her türlü Zarar verecek şahıs ve aletlerle çocuğu bozmak için o da katkıda bulunuyor. Eğitim kurumlarını bu anlamda ele alabilirsiniz. Televizyonları, bilgisayarları internetleri bu konuda anne babaya yardımcı mı? yoksa onların emanete ihanet etmelerine katkı sağlayan düşmanla işbirliği mi olduğunu düşünebilirsiniz. Evet, maalesef onlar için fedakarlık yaptığımızı, zahmetlere katlandığımızı, günde şu kadar saat tümüyle pilimiz bitecek şekilde yorgun argın çalıştığımızı çocuklarımız açısından değerlendirdiğimiz durumda, onları birer cehennem odunu haline getirmeye kalkıyorsak, o çalışmalarımız da dünyada da başımıza bela olarak dönüyor. Ahirette yakamıza yapışacak birer nesil yetiştirmiş oluyorsak, dünyamızı da, ahiretimizi de heba ediyoruz demektir. Ne yapmak lazım? Hepimiz biliyoruz ne yapmamız gerektiğini. Para kazanıp çocuklarımızın rızkını düşündüğümüzden çok daha öte, çok daha önemli olarak onların ahiretlerini düşünmek, onları Müslüman bir fert olarak yetiştirmek için olanca gayretimizi sarf etmek gerekiyor. Ama maalesef midelerini düşündüğümüz kadar onların gönüllerini, zihinlerini, iç dünyalarını, inançlarını düşünenimiz çok az. Düşünenlerimiz de sadece düşünüyor fiiliyata gelince, çok farklı şeylerle karşılaşıyor. Evet. Söz gelimi burası bir eğitim kurumu aynı zamanda ee, ve yaz dönemi geliyor. Ee, müracaat eden on tane talebe zor buluyorsunuz. Koca İstanbul, koca Anadolu insanına hitap eden yatılı bir eğitim kurumu olarak e, on on beş tane müracaat eden öğrenci bulamıyorsunuz. Binlerce, yüz binlerce tevhid ehli olduğunu iddia eden veya çocuklarının ahiretini çok fazla önemsediğini söyleyen insanlar, tercihlerini maalesef söyledikleri, düşündükleri, inandıklarının çok tersine icraatta gösteriyorlar. Parantez içinde söyledim bunu, esas meselem talebe meselesi değil, Bizim nesillerimiz nereye gidiyor ve bizi nereye doğru sürüklüyorlar. İmtihan olarak verilen o evlatlarımız, mümkün ki göz nurumuz, efendim, bizim göz aydınlığımız olması gerektiği halde çoğumuz için gerçekten fitneye dönüşüyor, başımızın belası oluyor dünyada bile. Söz geçiremiyoruz, emredemiyoruz. O bizi yönlendiriyor, yönetiyor. Başkalarına iftihar ederek işte bu benim evladım diyeceğimize acaba sormasalar senin çocuğun mu diye belli olmasa diyeceğimiz bir noktaya gelebiliyoruz. Bu dünyadaki problemler bunu geçiştirebiliriz. Ahirette ise mümkün ki cehennem yolcusu olarak bizi de arkasından sürükleyip götürecek, bize de lanet edecek, bana verdiğin azabın iki mislini babama ver, anama ver diye Allah'a dua edecek hale gelebilirler. Kur'an'ın haber verdiği gibi. Niye? Çünkü onlar benim bu dalaletime, sapıklığıma, cehennem yolcusu olmama sebep oldular veya seslerini çıkartmadılar veya bütün güçlerini sarf etmediler diyebilirler. Bunun için ne yapmamız gerekir? Gücümüzün yettiği tüm gayretleri özellikle çocuklarımız için sarf etmemiz icap eder. Kimileri maaşlarının önemli bir kesimini özel okullarda çocuklarını okutmak için rahatlıkla sarf edebiliyorlar. Aman iyi okusun, iyi kaliteli okullarda öğrensin neyi öğrenecek, ne kadar e, e, neyi hedefleyeceğiz? Çocuğun ideali yok, davası yok, hedefi yok, inancı yok, ibadeti, ahlakı yok ama önemli olan kaliteli falan okulda okuyor. Evet. E, ve okullar e, onun e, hayrı için e, çalışma alanı bırakmıyor. Bir sürü sınavlarla çocuklar e, at yarışına katılan atlar gibi kabire koşturup gidiyorlar. Okudu okullarda, liseyi bitirdi, üniversiteyi bitirdi, sonra ne oluyor? Diyelim ki kaliteli de bir iş sahibi olsun. Dünyaya bunun için mi geldik? Çocuklarımızı maaşı yüksek olan rahat bir işe yerleştirmek mi bizim esas görevimiz? Kafirlerden farkımız ne o zaman? Onlar da dünyevi beklentiyle, Türkiye'dekinden çok daha kaliteli eğitimlerle çocuklarını yetiştiriyorlar. Bizim farkımız ne? Ve bizim Allah'tan cennet talebimiz nasıl olacak? Ayet ne diyor? Çocuklarınızı iyi okullarda okutun, şöyle bir meslek sahibi edindirin demiyor. Ya ne diyor? Az önce okuduğum ayeti tekrar hatırlayalım. Ehlinizi, çoluk çocuğunuzu Cehennem ateşinden koruyun, diyor. Esas görevimiz bu. Esas görevimiz onları cennetin yoluna doğru yöneltmek, yönlendirmek. Eskiden biraz kolaydı bu. Babalar oğullarına namaz kıl, kızlarına başını ört diyorlardı. Onlar da niye demiyorlardı. Herkes öyleydi. Ve kuzu kuzu itaat edilip gidiyordu. Bizim çocukluğumuzda genellikle böyleydi. Şimdi öyle değil. Niye namaz kılacak çocuk? Niye başını örtecek kız? Bunu çocuğun zihnine tümüyle ikna ederek yerleştiremezseniz, hikmetlerini kavratamazsanız, güzel örnek olup, güzel örnekler oluşturup çevresinde abilik, ablalık yapanları oluşturamazsanız çocuğunuz öyle bir iki tavsiyeyle sizin dediğiniz istikamette gitmeyecektir. Hatta çocuğa yalan söyleme demek yerine e, siz e, arada sırada tek tük yalan söylerseniz her gün yalan söylemenin ne kadar veballi günah olduğunu söylerseniz söyleyin hiçbir fayda etmeyecek hatta tersine tepki verecektir. Yani nasihat etmekten öte güzel örnek olmanın çocuğun modellemesi yönüyle güzel insan olmanın mutlaka bir yolunu bulmalıyız. Ve çocuklar artık eskisi gibi sert tavırlarla cezalandırmayla, dövmekle, hakaret etmekle bir yere ulaşmıyor. Zaten fıtrata da uygun değildi eskiden yapılan bu tür tavırlar. Çocuğun gönlünü kuşatmamız, gönlünü almamız gerekiyor. Sevdirmezsek namazı, sevdirmezsek tesettürü, sevdirmezsek İslam ahlakını e, emirlerle, cezalarla bu işi yerine getirtmek mümkün değil. O yüzden çocuklarımızı önce Allah için sevmek, onlara dinimizi sevdirmek gerekiyor. Gerektiğinde özür dileyebilmemiz, gerektiğinde teşekkür edebilmemiz gerekiyor. Söz verdiysek, ya bu çocuk değil mi? Yapamadım işte deyip geçmek değil, ona gerekçelerini söyleyerek ondan özür dilememiz icap ediyor. Ve özellikle evlerimizi televizyon ve bilgisayar sayesinde, sinema salonundan, kahvehanelerden, lokantalardan farksız bir hale getirmekten öte, evlerimizi mutlaka birer okul haline, İslam okulu bir Kur'an mektebi haline dönüştürmemiz icap ediyor. Eşlerimizle ve varsa yetişkin çocuklarımızla e, e, Kur'an eğitimi, tefsir eğitimi, e, peygamberin sünnetinin eğitimini e, beraberce evlerimizde mütalaa etmek ve her şeyden önce de sağlam bir tevhidi bilinç vermeye gayret etmemiz icap ediyor. Evet, maalesef bugün çocuklarımız ellerinde Kur'an yerine, ellerinde cep telefonu, evlerinde televizyon vesaire ile hayatlarını öyle geçiriyorlar. Evet, elinde cep telefonu, evinde televizyon ve benzeri oyunlar, aletler ile çocuklar hem dünyada Sosyalleşemiyorlar. İnsani ilişkilerden uzak bir şekilde yaşıyorlar. Makinelerle oynayarak makineleşiyorlar. Oyuncaklar onları oynuyor. Ve e, dünyevi gelişimleri de tamamlanmamış bir şekilde e, robotlaşıp gidiyorlar. Tabii böyle insanın ruhi dünyasının da güzelleşeceği e, sanat ruhuna etkilenecek bir iç dünyaya sahip olacağına yönelik ümit beslemek bile mümkün olmuyor. Ne yapmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz aslında. Kur'an ehli olmamız ve çocuklarımızı Kur'an'la yetiştirmemiz icap ediyor. Diğer okullar olursa olur, olmazsa olmaz veya belki onların yerine daha güzel alternatifler oluşturmaya çalışmak ama e, elinde cep telefonundan ziyade elinde Allah'ın kitabını e, araştırıp okuyabileceği e, bir, e, onlara e, Kur'an'la dolu dolu bir hayatı hazırlamak zorundayız. E, biz yapmıyoruz ki çocuklarımız böyle olsun. Biz e, evimizi bu hale getirmedik kendimizi bu hale getirmedik ki evlatlarımızı yetiştirebilelim. Ee, o zaman kendimizi kalite olarak, güzellik olarak yetiştirmediğimiz durumda çocuklarımız üzerinde hedefler, idealler beslemeyelim. Biz adam olmazsak çocuklarımız hiç adam olmayacaklardır. Ee, yani onları eğitmenin, yetiştirmenin bir yolu, onların annelerini ve kendimizi daha Allah'ın razı olacağı şekilde ahlakı, inancı, ibadetleri sağlam bir hale gelmemiz, getirmemiz gerekiyor. Evet. Sevgili kardeşler, çocukların midesini düşündüğümüzden çok daha fazla olarak onların inancını, manevi hayatını, ahlakını, Allah'la ilişkilerini hesaba katmak zorundayız. Onlar bizim çocuklarımız olmaktan önce Allah'ın kulu ve bize emanet olarak verilen dünyevi nimetler. O nimetleri başımızın belası, ahiretimizin feci hesabı haline dönüştürmeyelim. Çocuklarımıza her şeyden önce sahip çıkalım. Hatta başka çocuklar da ümmetin çocuklarıdır. Onlara nasıl sahip çıkabiliriz? Onları değerlendirmeye çalışalım. Bizim sahip çıkmadıklarımıza televizyonlar, internetler, Avrupalılar e, sahip çıkıyorlar ve bizim elimizden rahatlıkla alıp bizim çocuklarımızı e, fizik olarak bizim çocuğumuz olarak kalsa bile e, bir e, kafir çocuğuna benzetip sonra verebiliyorlar. Okullarımız maalesef Müslümanların rahatlıkla çocuğunu okula gönderip verilecekleri güzelini veriyorlar diye düşüneceğimiz kurumlar değil. İslam devletinde ancak İslam insanı yetişir. Onun okulları İslami esaslar üzeredir. Eğer devlet kemalist, laik kapitalist bir devletse okullarında da çocuklarını kemalist, kapitalist layık bir e, vatandaş halinde yetiştirecekler. E, okullar maalesef Müslümanca bir insan yetiştirmiyor. Ya biz takviye edeceğiz onun dinini veya Müslümanca yetiştirecek müesseseler oluşturacağız ve oralarda e, şirkten, putperestlikten, e, laiklikten kemalizmden uzak şekilde çocuklarımıza Allah'ın razı olacağı bir istikamet tayin edeceğiz. Sadece okulla da iş bitmiyor dediğimiz gibi evlerimizin, çevrelerin, çocuğun arkadaşlarının, yaşadığı ortamın, sonra iş yapacağı alanların da İslamlaşması, Müslümanlaşması gerekiyor. İş, bize çok iş düşüyor. Bunları birey, birey olarak yapmamız mümkün değil. Onun için de cemaatleşmek ve ümmet bütünlüğüne giderek yardımlaşmak ve birbirlerimizin çocuklarına sahip çıkmak icap ediyor. Rabbim bu konuda hepimize şuur versin, gayret versin, Müslümanlığımızı çocuklarımız yönüyle de evimiz açısından da ispat eden, bu iddiayı hayata geçirip kanıtlayan, Şuurlu muvahhit müminlerden eylesin hepimizi inşallah sevgili kardeşler bir duyurum var bazı hanım kardeşler e, Cuma namazı kılmak için müracaat ediyorlardı e, bu Cuma'dan itibaren e, bu binanın alt katı e, bodrum katı e, ses tertibatı ve görüntü yönüyle e, Cuma namazı hanımlar açısından Cuma namazı kılınmaya e, açıldı müsait halde. Dolayısıyla kapısı ayrı. I, i, Cuma namazı kılmak isteyen hanım kardeşlerimiz olursa rahatlıkla cumalarını burada eda edebilirler. E, onu duyurmuş olayım. Ela inne ehsenel kelam ve ebleğen nizam Kelamullahil melikil azizil allam kema kal Allahü ve teala fil kelam ve eğer Kuranı okuyorsanız, <gülüyor> size söyleyeyim, size söyleyeyim,